Yonca biçimi nakışlı küçük çan kulelerinin çevresinde mavi gökte bir sürü kuş dönüp duruyordu. Bağrışmalarla çınlayan alan kaldırımların kıyısına dikilmiş gül, yasemin, karanfil, nergis gibi çiçeklerin kokularıyla doluydu. Çiçekler arasında düzensiz aralar halinde ıslak yeşillikler vardı. Orta yerde bir çeşme şırıldıyor, geniş şemsiyelerin altında, yığılmış kavunların arasında, başları açık, satıcı kadınlar menekşe demetlerini kağıtlara sarıyorlardı. Delikanlı da bir demet menekşe aldı. İlk kez bir kadın için çiçek alıyordu. Çiçekleri koklarken göğsü kabardı. Başka birine, bir kadına göstereceği bu inceliğin, kendisine çevrilmiş gibi bir hali vardı. Görülmekten de korkuyordu. Kararlı bir tavırla kiliseye girdi. O sırada kilise hademesi soldaki büyük kapının ortasında eşikte dans eden Marian heykelinin altında duruyordu. Başında sorgucu, belinde ince uzun kılıcı, elinde asasıyla ''Bir kardinalden daha heybetli, bir kutsama kabından daha parlaktı.'' ''Leon'a doğru ilerledi. Kilise papazlarının çocuklara bir şey sordukları zaman takındıkları o yapmacık babacan gülümseyişle ''Buralı değilsiniz galiba.'' diye sordu. ''Kilisenin görülmeye değer yerlerini mi görmek istiyorsunuz?'' ''Leon hayır.'' dedi. Önce kilisenin yan taraflarını dolaştı, sonra gelip alana baktı. Emma görünürlerde yoktu. O da koro yerine kadar ilerledi. Kubbe, pencere kemerlerinin baş bölümleri renkli camlardan birkaç parçayla birlikte içleri okunmuş su dolu kaplarda yansıyordu. Boyaların yansımaları mermerin kıyısında kırılarak daha ileride döşeme taşlarının üzerinde alacalı bir halı gibi uzanıp gidiyordu. Dışarının parlak aydınlığı açık haldeki üç kapıdan girerek üç kocaman çizgi halinde kilisenin içinde uzanıyordu. Zaman zaman ta öteden bir kilise hademesi geçiyor. Acelesi olan soflular gibi mihrabın önünde şöyle eğilerek bir diz kır veriyordu kristal avizeler kımıltısız sarkıyordu koroya ayrılan yerde gümüş bir lamba yanıyordu yandaki mihraplardan ve kilisenin loş yerlerinden ara sıra iç çekişleri andıran sesler geliyor yanı sıra parmaklıkla bir kapağın inişi duyuluyor gürültünün yankısı da yüksek kubbeler altında uzayıp gidiyordu Leon ağır adımlarla duvarların kıyısından yürüyordu. Yaşam hiç bu denli güzel görünmemişti gözüne. Emma, birazdan sevimli, telaşlı bir halde çıka gelecek, peşinden bakanlar var mı diye dönüp arkasını gözleyecekti. Volanlı giysesi, altın gözlüğü, incecik ayakkablarıyla, Leo'nun henüz tadına varamadığı türlü türlü şıklıklar içinde kocasını aldatmak üzere olan bir kadının o anlatılmaz hoşluğuyla gelecekti. Kilise tıpkı kocaman bir gizli oda gibi Emma'nın çevresini kaplıyordu. Kubbeler loşluğun içinde genç kadının aşkını açıklayışını dinlermişcesine eğiliyorlardı. Renkli camlar onun yüzünü aydınlatmak için ışıldıyorlar. Buğurdanlar da Emma kokuların dumanları arasında bir melek gibi görünsün diye tutuyorlardı. Emma bir türlü gelmiyordu. Leon bir iskemleye oturdu. Gözü mavi renkli vitreye ilişti. Üstünde sepetler taşıyan kayıkçı resimleri vardı. Uzun uzun Dikkatle seyretti bunu. Balıkların pullarını, cepkenlerin iliklerini sayarken... ...düşünceleri de Emma'yı arayarak avare avare dolaşıyordu. Kilise ademesi geride durmuş... ...kilisedeki güzelliklere tek başına hayran olmaya kalkışan bu adama... ...için için veriştirmekle meşguldü. Hiç doğru yapmıyordu bu adam... Parasını çalıyor gibiydi onun, hemen hemen günah işliyordu. Derken döşeme taşlarının üzerinde bir ipek hışırtısı duyuldu. Bir şapkanın kenarı siyah bir pelerin göründü. Oydu bu, Leon kalktı, onu karşılamak için seyirtti. Emma'nın yüzü solgundu, hızlı hızlı yürüyordu. Dirkanlı'ya bir kağıt uzatarak okuyun dedi, Sonra yo olmaz diyerek birden elini geri çekti. Peşinden de Meryem Ana mihrabına girerek bir iskemle üstünde diz çöktü dua etmeye başladı. Delikanlı onun böyle sofuca bir hevese kapılışına içerledi ama buluşmanın tam orta yerinde onu endülüslü bir markiz gibi böyle dualara dalmış görünce Yine de az çok güzellik buldu bu tavrında. Sonra canı sıkılmaya başladı. Emma'nın duası bir türlü bitmek bilmiyordu. Emma, gökten kendisi için birdenbire bir karar vereceğini umarak dua ediyor, daha doğrusu dua etmeye çalışıyordu. Tanrı'nın yardımını kendi üzerine çekmek için gözlerini kutsama dolabının görkemiyle dolduruyor, Büyük vazolardaki beyaz çiçeklerin kokularını içine çekiyor, kilisenin içindeki sessizliği kulak kabartıyordu ama bu sessizlik onun yüreğindeki kargaşalığı arttırmaktan başka şeye yaramıyordu. Emma ayağa kalkmıştı, gitmek üzereydiler ki kilise hademesi çabucak yanlarına yaklaştı. ''Buralı değilsiniz galiba hanımefendi'' dedi. Kilisenin görmeye değer yerlerini dolaşmak ister misiniz? Leon, yok istemez dedi. Emma neden canım diye sordu. Kocasını aldatmak ve düşmek üzere olan bir kadındı ya. Şimdi Meryem Ana'ya, heykellere, mezarlara, bütün fırsatlara tutunup sarılmak istiyordu. Bunun üzerine kilise hademesi işe sırayla başlamak için Onları ta giriş kapısına, alanın yakınına götürdü. Elindeki asayla onlara yerdeki siyah döşeme taşlarından oluşan kocaman bir yuvarlığa gösterdi. Bunun üzerinde ne bir yazı ne bir oyma vardı. Resmi bir tavırla işte güzelim Amboaz çanının çapı budur dedi. 40 bin libre ağırlığındaydı bu çan. Bütün Avrupa'da bir eşi daha yoktu. Çanı dökmüş olan işçi sevinçten öldü bu yüzden. ''Leon, gidelim.'' dedi. Adamcağız yine yürümeye başladı. Sonra yeniden Meryem Ana mihrabın önüne gelerek kolunu uzattı. Yemiş ağaçlarını gösteren bir köylüden daha gururlu bir edayla şu gösterişsiz taşın altında Brezeli Pierre yatmaktadır.'' dedi. Pierre, aynı zamanda Warren ve Brissac değer beyi, potu, büyük mareşali, Normandiya valisiydi. 16 Temmuz 1465 tarihinde savaşta öldü. Leon, dudaklarını ısırarak tepiniyordu, adam devam etti. Sonra, sağda şahlanmış bir atın üzerinde bu zırhlar kuşanmış soylu da, Onun torunu Louis'dir. Breval ve Moşeva derebeyi, Molovie kontu, Moni badisya valisidir. Kitabide yazılı olduğu gibi bir pazar gününe rastlayan 23 Temmuz 1531'de ölmüştür. Sonra onun altında mezara girmeye hazırlanan şu adam da onun aynısıdır. İnsan yokluğun bundan daha güzel betimlenişine imkanı yok rastlayamaz değil mi? Emma gözlüğünü eline aldı. Leon kımıldamadan ona bakıyordu. Bir tek söz söylemeye, bir tek hareket yapmaya çabaladığı yoktu. Gevezelikle ilgisizliğin böyle el ele verişi karşısında cesaretinin çok kırıldığını anlıyordu çünkü. Kılavuz bıkmadan, usanmadan devam ediyordu. Onun yanında şu dize gelmiş ağlayan kadın da eşidir. Adı Poitielli Diana'dır. Aynı zamanda Breze Kontesi Valentino düşesidir. 1499'da doğmuş, 1566'da ölmüştür. Sonra solda kucağında bir çocuk taşıyan kadın da Meryem Anadır. Şimdi bu yana dönün, işte ambuazların mezarları. İkisi de Rouen'da kardinallik, başpiskoposluk yapmışlardır. Şuradaki kral 12. Louis'nin bakanıydı. Kiliseye çok iyilikleri dokunmuştur. Vasiyetnamesi açıldığı zaman yoksullara 30 bin altın bıraktığı görüldü. Sonra adam hiç durmaksızın, Öte yandan da durmadan konuşarak onları alıp içi tahta parmaklıklarla dolu bir mihraba doğru götürdü. Bu parmaklıkların kimilerini yerlerinden oynattı. Böylece ortaya kötü yapılmış bir heykel de olabilecek külçeye benzer bir şey çıkarttı. Uzun uzun içini çekerek bir zamanlar İngiltere kralı Normandiya dükası aslan yürekli Richard'ın mezarını süslüyordu bu dedi. Ama kalvinistler bu hale sokmuşlar onu. Hainlik olsun diye götürüp, Piskopos hazretlerinin koltuğu altında toprağa gömmüşler. İşte Piskopos hazretlerinin kendi özel dairesine gitmek için geçtiği kapı da şu. Şimdi de gidip Gargoyle vitraylarını görelim. O sırada Leon cebinden hemencecik, ''Bir gümüş para çıkardı. Emma'yı kolundan yakaladı. Hademe'nin ağzı bir karış açık kalmıştı. Daha yabancıların görecekleri bir sürü şey varken bu zamansız cömertliğe akıl erdirememişti çünkü.''